dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Sahabe konusuna değinmiştik en son. Bu dersimizle alakalı. Hübbü <hubbus> s-sahâbeti <kullihim> li mezhebu İbn-i Teymi'e diyor ki Hübbü <hubbus> s-sahâbeti <kullihim> li mezhebu Sahabenin tümünü sevmek benim neyimdir? Meselimdir. Tabi Bidat ehli ne yapıyor? Sürekli kurcalıyor. Tabi ilim ehli de o kurcalayan bidat ehline karşı sürekli ne yapmışlar? Kılıçlarını çekmişler. Bu ümmetin içine sokulmaya çalışan şüpheleri, fitneleri ne, yapma, ne yapmışlar? Müdafaa etmişler. İbn-i Allah diyor ki, sahabelerin hakkında kötü olarak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 Lanikiha illa iüveli. Velinin izni olmadan, veli olmadan nikah olmaz. Bu alimin bu hükmüne ne diyoruz biz? İştehatttır, hata etmiştir. Ve hatasının karşılığında ne yapmıştır? Bir ecir almıştır. İşte diyor ki İmtehinirahmullah. Sahabeler de bu konuda nedir? Müştehittirler. Kimisi bir ecir, kimisi de ne yapmıştır? İki ecir almıştır.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 Yapacağı ve yapmış olduğu iyilikler tarafından ne buluyor arkadaşlar? Götürülüyor. Onlara keffarat oluyor. Allah'ın deyimiyle. Öyle değil mi? İnnel <Sessizlik> hasenâti yudhibine es seyyîâti. Hasenatlar, salih ameller, seyyîâti, köyüzülükleri ne yapar? Ortadan kaldırılır. E, sahabelerin, geçen dersi hatırlıyorsunuz değil mi? Onlar neden sevmeliyiz? Yapmış oldukları da e, hicretten dolayı.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 i̇bn Hibban'ın rivayeti var, sahibi rivayet. Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ve diz üstü çökerek diyor ki aleyhissalatü vesselama Ya Rasulallah, Allah-u Teala bizlere ta takatımızın dahilinde olan, gücümüz dahilinde olan bazı emirlerde bulundu. Bizler de onları yaptık. Yerine getirdik. Yani bakın, Hz. Ebu Bekir ki, sahabeler ki, yani yurtlarından çıkmak gibi, babalarıyla karşı karşıya kılıç çekerek savaşmak gibi, e bunun dışında bugün bizler için çok ağır olacak olan şeylerle imtihan olunmuşlar. Ve diyor ki Ebu Bekir radıyallahu allah Teala bizim gücümüz yeten şeyleri emretti ve yaptık. Yani bunları yaptık. Ancak bazı şeyler var ki gücümüzün yetmeyeceği şeyler bunlar. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nedir bu gücünüzün yetmeyeceği şeyler? Abl-Bakir şu ayeti okuyor. Ee, men ya'mel su'en yücze bi'hi. Men ya'mel su'en yücze bi'hi. Kim bir kötü amel işlerse, kötülük yaparsa, günah işlerse yücze bi'hi. Onun karşılığını ne yapacaktır? Alacaktır. Şimdi Kurancılar gelsin de bu ayeti anlasınlar. Değil mi? Hadis hikâcileri. Her kötülüğün bir karşılığı olacaksa eğer affı olmayacaksa, kefareti olmayacaksa Ebu Bekir gibi ne yapması lazım insanın? Dizüstü çöküp kalması lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine diyor ki tabi Bekir diyor ki bu ayeti okuyor. Diyor ki ve men necatu yavmel kıyameti ya Resulallah Kıyamet günü nasıl olacak da kurtulacağız? Yani bakın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 Eleste temradu. Hastalanmıyor musun Eyübbekir? Her birimizin başına ne geliyor? Ya hastalık geliyor. Dişimiz ağrıyor. Ama akıllı Müslüman hemen ne yapar? Ahlamaktan, sızlamaktan, vahlamaktan vazgeçerek ne yapar? Ya Subhanallah. Şu an Allah beni ne yapıyor? Günahlarından temizliyor. Hamdolsun. Elhamdülillah. Değil mi? Eleste kede Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ki, öyle değil mi Eyübbekir? Öyle değil mi Eyübbekir?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 Çıktığı dönem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dağıttığı dönem Zul Hüveysira Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dağıtırken Bir tanesi ne diyor? Ey Muhammed ne ol? Adaletli ol Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ben adaletli olmazsam kim adaletli olur ki? Yani ki ilk huruç bu dönemde çıkmıştır. Bazı ilmiheli diyor ki hayır, Hazreti Ali döneminde çıkan çıkmıştır. Tabi bu ihtilafın bizim için önemi yok. Önemli olan haricilerin ne yaptı arkadaşlar? Sahabelerin birçoğunu tekvir ettiği. Özellikle Ali radiyallahu <gülüyor> anh. Tabi hariciler Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'le bir problemleri yok. Onları kabul ediyorlar. Problemlerden nereden başlıyor. Osman itibaren başlıyor. Hazreti Osman ve Hazreti Ali'den itibaren başlıyor.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 allah Teala bunları böyle takdir etmiş, bu şekilde ne yapmış diyor, yaratmış. Bazı seleften diyor, alimler, haricilerle ilgili soru sorulduğunda, seleften bazı kimseler kendilerine haricilerle ilgili soru sorulduğunda, onlar diyor, selef şu ayetleri okurdu. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا Amelleri bakımından hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا هُمْ Dünya hayatında onların çabaları dalalette olan hiç boşa, boşa olan hiçbir faydası olmayan ancak kendilerinin iyi işler yaptığını zannedenlerdir. Yani Selek bu ayeti okurmuş ile ilgili olarak. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve biliyorsunuz bunlarla alakalı. Bunların namazları yanında sizler namazlarınızı ne yaparsanız diyor. Küçümsersiniz. Orucunuzun yanında oruçlarını küçümsersiniz. Hatta bunların diyor ne gibidir? Keçilerin dizleri gibidir diyor. Koyunların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 Nasibiler var. Nasibiler kimler arkadaşlar? Nasibiler ise sahabeleri tekfir etmiyorlar. Ancak onların çoğunu ne görüyorlar? Fasık olarak görüyorlar. Özellikle ehl Beyti Ali radıyallahu anh ve onun soyunu ne yapıyorlar? Ona buğz ediyorlar. Bunlara da ne diyoruz arkadaşlar? Nasibi. Bunlar da nasibi olan kimseler. Gördüneler var? Rafiziler var. Rafiziler ne diyorlar? Şiiler, Rafiziler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra onun ardından ashabının çoğu ne olmuştur? Mürted olmuştur. Ancak diyorlar çok az bir topluluk. Ali radıyallahu Salman, Abu Zer, Mikdad, tamam mı? Anlar, birkaç sahabe sayıyorlar. Kendileri arasında ihtilaf var bunlarla alakalı. Bunların diyor bunlardan sonra gelenlerin hepsi ne olmuştur? Bunların dışındakilerin hepsi mürted olmuştur. Ahmet İbn Ambel diyor ki Bizim diyor dinimiz, bizim diyor bu konudaki usulümüz, zikru mehasini ashabi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kullihim ecma'in. Onların tümünü güzellikleriyle zikretmektir. Vel an mesavihim. Onların arasında olan şeylerden diyor ne yapmaktır? El etek çekmektir. Vel khilafi lezi Ve onların arasında meydana gelen ihtilaflı konulardan da ne yapmaktır? Dilimizi uzak tutmaktır. Ve men seb aصحاب Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem veya kim Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın ashabından birisine söverse ev entaqsahü veya ta'na aleyhim onu mahkus görürse, küçük görürse, onlarla ilgili ileri geri konuşursa ev arada bir aybihim yahut onların kusurlarını sürekli böyle dile getirirse ev aba ahadan منهم فهو مبتدع خبيث. Bu kimse benim ki kimdir? bidatçı, habis, pis bir insandır. Mukhalifun lima dell kitabı kitabu ve sünne. Kur'an ve sünnetin getirdiklerine muhaliftir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadislerini biliyorsunuz. Ve Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerini biliyorsunuz. Sahabelerle alakalı değil mi? Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Ve lezine ma'ahu. Onunla beraber olanlar. Eşiddahu alel kuffar. Ruhama ul Baynahum. Kendi kafirlere karşı nedir? Çok şiddetlidir. Ruhama ul Baynahum. Kendi aralarında merhametler. Değil mi? Asabekunel abweli uneminel muhacirinevel ensar. Muhacir ve ensallardan bu din'e ilk önce olarak girenler, Müslüman olanlar. Bu dini ettebawun diyesen, onlara güzellikle tabi olanlar. Raziyyallahu anhum vara duan. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldu.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 Yani Allah Teala bize sahabelere karşı takınmamız gereken edebi de Kur'an-ı Kerim'de öğretiyor. Ahlakı da Kur'an-ı Kerim'de öğretiyor. Onların yoluna muhalif et muhalefet etmemizi, etmememizi öğretiyor. Az önce dersin başında söyledik, değil mi? Kim kendisine hidayet apaçık beyan olduktan sonra Resul'e muhalefet eder, müminlerin yolundan başka bir yola saparsa. Yani. Şimdi Kur'an var. Resul'e muhalefet, Kur'an'a muhalefet var. Resul'e muhalefet var bir de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 ve hamd <aleyhim> Kimdir bunlar Allah'ın nimet verdiği kimseler? Minen nebiyyin ve sıddıkîn ve şühadâ ve sâlihîn ve hasenâ ulâike refîka. Ya yani doğru yol ilet bitti yeter. Ama niye burada doğru yolda birlikte nimetlendirdiğin e başka ayette onlar kimlerdir? Peygamberler, nebîler, salihler, şüheda, şahitler, şehitler. Onlar ne güzel refiktir, arkadaşlardır. Demek ki arkadaşlar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 Hatib el-Bagdadi rivayet ediyor bunun el-Kifaye fi el-Rivaye adlı kitabında. <gülüyor> Eğer bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına dil uzattığını, onu küçümsediğini görüyorsan, fa'lam Eğer <gülüyor> bir adamın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına dil uzattığını, onu küçümsediğini görüyorsan, fa'lam annahu zındık. Neleak o nedir? Zındıktır arkadaşlar. Ve zalike en-Resul sallallahu aleyhi ve sellem hak Diyor ki Ebuzura, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim katımızda nedir? Hak. Ve'l-Kur'an'u hak. Ve mâ eddâ ileyne hâzâ'l-Qur'âne ve's-sûnena ashab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebuzura da bizim söylediğimiz şey neymişsin? Biz ondan öğreniyoruz zaten. Resulullah hak. Kur'an hak. Bu Kur'an'ı bize aktaranlar kimler? Nasıl geldi bu Kur'an sana? Senin kalbine inmediyse eğer bunu iddia etmiyorsan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 لِيُبْتِلُوَ الْكِتَابَ وَسُنَّةِ Kitap ve sünneti ne yapsınlar diye? Ortadan kalsın. Bugün gördüğümüz şeyler aynısı işte. Sen sağ hakkında konuş. Oradan sünneti atla. Oradan Kur'an-ı Kerim'i ne yap? Dilediğim gibi tevhiret yorumla. Uyu uyan abdestin bozulmasın. Namaz vakti gelsin kaç reket olduğu belli değil. Niye? Çünkü böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Değil mi? Estağfurullah. İhtiyaçtan fazlasını zekat olarak ver. Zekatın bir sınırlaması yok, belirlemesi yok. Kadın da çıplak namaz kılabilir evin içinde. Niye? Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne yapmamış? Onun bedenini örtece, namazda örtece yerleri zikretmemiş. Buna benzer ve bunun dışında birçok görüş. Bunu söyleyen adam ne yapmış oldu arkadaşlar? Yani Kur'an-ı Kerim'i İptal etmiş oldu. Femen kadaha fi sahabeti kadaha fi kitabillahi ve sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Kim sahabe hakkında konuşursa kimin hakkında konuşmuştur? Sünnetin hakkında, sünnetin hakkında konuşmuştur. Yani Resulullah'ın sahabesi hakkında ileri geri konuşan adam sünnete dil, dil uzatmıştır. Sünneti oradan kaldırmaya çalışan adam aslında Kur'an'a ne yapıyordur? Ortadan kaldırmaya çalışıyordur. Bunu kabul etmeseydi.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 Abdestini neler bozar? Yaşayan sünnet. Cenabet ne demek? Yaşayan sünnet. E, tamam bu yaşayan Sünnet sana kim yetedir? Nereden buldum bu yaşayan sünneti? Ashabtan buldum. Peygamberin yaşayan sünneti değil mi? Yani en akıllıları yaşayan sünnet diyor. En cür etkarları, en cesurları ne diyor? Namaz dediğin gibi kıl. İstediğin on tane rükü yap istersen. Nasıl kalbin huzurluysa o şekilde kıl. Allah hidayet eylesin. Evet. Vel cerhu bil kadihihu evla. Allah'ın Resulü'nün ashabına, Dil uzatanları diyor, cerh olunmaya. Onların hakkında konuşulmaya onlar daha evladır. Ve hum zaniqah. Kimler cerhu bihi ashabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah Resulü aleyhisselam'ın ashabını cerh ettikleri için, onların hakkında konuştukları için onlar kimlerdir? Zındıklardır. Evet.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 İttiba edenler. Başka? Ve haven nebiyyü. Kim? Bu peygamber. Kim o bu peygamber? as o. Ve kimler? İman, iman, i̇man edenler. Kim bu iman edenler arkadaşlar? Ashab. Yani allah Teala'nın bakın ayetlerine. Kuntum hayra ummetin okreced dinnaz. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bu ayetler ilk kime indi ve ilk anlaşılan topluluk kimlerdir? Elbette ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıdır. Bunlara ne yapacağız arkadaşlar? Ashaba muhabbet besleyeceğiz, sevgi besleyeceğiz. Onları sevmek İbn Teymiyye'nin de dediği gibi nedir? Bizim mezhebimizdir. Evet. Ve memedetul kurba biha etevesselo. Bizler ne yaparız? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın yakınlarını, akrabalarını da severek bu amelimizle salih amelimizle Allah Teala'ya ne yaparız? Tevessül ederiz. Biliyorsunuz caiz olan tevessül şu 3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 İmana çağıran birisini ses duyduk. Fe ne yaptık ona iman ettik. En âminu bi rabbikum fa amennâ. biz de iman ettik. Ne yapın Rabb? Rabbena faghfir lenâ. Rabbimiz bizi ne yap? Başla. Ne yaptık? Bu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bize neyi öğretiyor arkadaşlar? Bizler iman ettik. Bizler bizi Rabbinize iman edin diye çağıran çağırıcının sözüne ne yaptık? İman ettik. Sen de bize ne yaptı Rabbimiz bizi? Bağışla, bakın. Yani bizler yapmış olduğumuz imanımızı, allah Teala'nın göndermiş olduğu elçinin Rabbimize iman edin sözünü tasdiklediğimiz için bu amelimize Allah'tan ne istiyoruz? Bağışlanma istiyoruz. Bu da ne oluyor? Salih amelle allah Teala'ya tevessül oluyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabını sevmek, onun akrabalarını sevmek nedir? Salih bir ameldir. Neden salih bir ameldir? Çünkü az önce söylemiş olduğumuz ayetler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 benim için yapmış olduğu duasını ne yap? Kabul et. Tabi bidat ehli dedik ya arkadaşlar, yani bidat ehlinin yani her biri farklı farklı alanlardan, farklı farklı cihetlerde ne yapmakta? Yani suyu bulandırmaya çalışmakta. Adam, tarikatçı adam şirkene ulaşmak için insanları şirke davet etmek için nereden başlıyor? Tevessülden başlıyor. Yani olayı meşru olan tevessülden, meşru olmayan bidat olan tevessüle getiriyor. Oradan da ne yapıyor? Kabirlerden, türbelerden, ölülerden yardım istemeye kadar götürüyor. Dediğim gibi taifeler çok, fırkalar çok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin ayrılacağını haber vermiş. Allah Teala onun ipine, onun dinine sarılmamızı emretmiş. Aramızda çıkan anlaşmazlıklara Resulü hakem kılmamızı, onun verdiği hükmü kalbimizden hiçbir şey hissetmeden tam olarak teslim olmamızı istemiş.